Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmaen Sallu ala rasulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii'i cenubina Muhammed Değerli kardeşlerim Bugün de insan olarak düşümlü olduğumuz bir başka önemli husustan dilin öneminden bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz Estağfirullah meyil fi zumin kavlin illa ladayhi raqibun atid. Sadakallahu'l azim buyuruyor. Rabbimiz buyuruyor ki insanoğlunun ağzından tek bir Kelime çıkmaz ki Onu kaydeden Melekler olmasın İnsanoğlunun Sağında ve solunda hayatı boyunca iki tane melek vardır Bu melekler insanın Hayatı boyunca yaptığı her Hareketi Her ameli kaydettikleri gibi Ağzından çıkan Her bir cümleyi de her bir kelimeyi de Kaydederler Onu not defterine düşerler kamerayla kayıt alırlar ve insan da böylelikle hesaba çekilir. Değerli kardeşlerim, insanoğlunun Müslümanın sorumlu olduğu önemli hususlardan birisi dedi ki, diline sahip olmasıdır. Allah Teala insana çeşitli nimetler, imkanlar vermiş, bunun karşılığında da insanı imtihana tabi tutacaktır. Onun için bu imtihanda en fazla sorguya çekileceği yerde dilidir. En fazla başını ağrıtacak, iyi kullandığında mutlu olacağı, kötü kullandığında da sıkıntıya düşeceği azası dilidir. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe soruyor. Ya Resulallah diyorlar. En hayırlı Müslüman kimdir? Ya da Müslüman kimdir? Tarif eder misiniz? dediklerinde buyuruyor ki el Müslim. Men selimel سَلِمَ min مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Müslüman o kimsedir ki insanlar onun dilinden ve elinden emin olurlar. Müslüman kimsenin tarifini Peygamberimiz böyle yapıyor. Diliyle başkalarına zarar vermeyen, eliyle başkalarına zarar vermeyen insan. Yani dilini kullanmasını bilen bir insan. Elbette dil kullanımı çok geniş bir Alan. Biz bunun sadece belli noktalarına kısıtlamaya çalışacağız. Dilimizin yettiğince imkanımız ölçüsünde. Onun için Efendimizin başka bir hadisi de şöyle ki, Men nece? kim susarsa kurtulmuştur. Susan kurtulmuştur. Başka bir hadis-i şerifinde yine Peygamberimiz buyuruyor ki, İnsan hayatında, öyle bir sıradan bir kelime kullanır ki, bu kullandığı kelime kendisini ta cehennemin derinliklerine kadar götürür. Hayatında hiç önemsemediği basit bir kelimedir ama bu kelime cehennemin derinliklerine kadar götürür. Yine insan öyle bir kelime kullanır ki, kullandığı tek bir kelime ile rıza-i ilahiye ulaşır, kıyamete kadar Allah'ın kendisinden razı olmasını sağlar. Bazen insanoğlu önemsemediği küçük kelimeler böyle büyük böyle büyük sonuçlara ulaşır. Değerli kardeşlerim, ünlü büyük müfessirlerden İbn Abdülbir Hazretleri diyor ki bir insan zalim yöneticinin yanında onun gönlünü kazanmak ona yağ çekmek, onun hoşnutluğunu kazanmak için tek bir cümle bazen sarf eder de bu, sar, bu sarf ettiği o bir cümle kıyamete kadar Allah'ın gazabına vesile olur. Dübe düz yağ çekiyor, haklısınız efendim, isabet buyurdunuz efendim, doğrudur efendim diyor, belki yaptığı sadece klasik deyimimizde yağcılık yapıyor, ama bu yaptığı yağcılık affedersiniz dalkavukluk dünyada belki hiçbir şey kazanmasına vesile olmuyor ama bu söz o kadar ağır bir cümle haline geliyor ki kıyamete kadar Allah'ın gazabını sağlıyor yine başka hadis-i şerifinde peygamberimiz eftalul cihad kelimetu hakkin inde sultanin cair buyuruyor cihad nedir Cihad biliyoruz ki, ibadetlerin en büyüğüdür. Bir insanın Allah yolunda, malını, canını, kanını sarf etmesidir. Canını feda etmiş. Bundan daha büyük başka bir ibadet yok. En büyük ibadet cihat. Hadis-i Şerif'te diyor ki, Peygamberimiz, cihadın da de dereceleri var. En büyük cihat, zalim sultanın karşısında hakkı söylemek. Yani, Zalim Sultan'ın Karşısında Zor zamanda insanların cesaret etmediği Edemediği zamanda Hakkı söyleyebilmek İşte bu en büyük şart Dolayısıyla da Bazen tek bir cümle Tek bir kelime Ama Allah katında Kanını Heba etmekten Kanını canını bile feda etmekten Daha değerli Onun için de İnsanoğlunun her zaman basit gördüğü tek bir cümlesi bile, hakkı söylediği bir cümlesi bile Allah katında değerli kardeşlerim çok önemli. Elbette hakkı söylerken tabii ki her ne şekilde olursa olsun değil. Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz ki Hazreti Musa'nın muhatap olduğu insan devlet adamı olarak Firavun vardı. Firavun İlahlık iddiasında bulunmuştu. Allah Teala'ya haşa meydan okumuştu. Öl olduğu halde Allah Teala Hazreti Musa'yı Hazreti Harun'la birlikte Firavun'a gönderdiği zaman diyordu ki: "İlhebe <gülüyor> ile Firaunu innehutağa. Firauna gidin çünkü o azdı. Fagul <gülüyor> elehu Ama ona gidin yumuşak söz söyleyin." Hakkı bir insan söylediği zaman her ne şekilde uğruso olsun değil usulüne, uslubuna uygun şekilde söylemesi gerekir. Peygamberimize de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de "üdor ile sebili Rabbike bil hikmeti ve muvazatı buydu. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle insanları çağır." Yani hakkı tebliğ ederken de benim söylediğim haktır, doğrudur, gerçektir inkarı mümkün değildir. Öyleyse ben istediğim gibi söylerim diyemez bir insan ya bunu da usulüne uygun şekilde insanların anlayacağı biçimde yumuşaklıkla, incelikle söylemek durumundadır. Onun içindir ki Allah Teala peygamberimize "Ve la ukun tefazzan galizul kalbilen min haulik" Ey habibim, eğer sen katı ve sert olsaydın onların hepsi senin etrafından dağılırlardı. Yani hakkı söylerken bile, insanları hidayete çağırırken bile, Allah'ın dinine çağırırken bile söylenmesi gereken ustup içerisinde söylenmesi gerekiyor. Onun için de insanın azarları içerisinde hayatı boyunca en itina ile kullanması gereken ağz başında gelir, kalpten sonra ikinci olarak dilidir. Onun için peygamberimiz buyuruyor ki, kim bana iki dudağı arasıyla, iki ayağı arasını garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim. Yani şu ağzına sahip olur, ağzından kötü söz çıkmayacağını garanti ederse, bir de namusunu, iffetini muhafaza ederse o insana diyor ben cenneti garanti edelim. İnsanın cennete gitmesi buradan geçiyor. Nereden geçiyor? Diline sahip olmasından ve tabii ki ırzının namusu konulmasından. Onun içindeki değerli kardeşlerim atalar kılıç yarası geçer dil yarası geçmez demişler. Çünkü ağızdan çıkan Söz mermi gibidir, karşısındakine isabet etmeden, hedefi bulmadan durmaz. Bu tetiğe bastığınız zaman çıkan merminin kontrolü, basanın artık kontrolünden çıkar. Yaydan, okun, yaydan fırlayan ok gibidir, ne yapar yapar, karşısındaki, karşısındaki hedefe ulaşır. Hedefe ulaşmadan durdurmak mümkün değil. Onun içindeki Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştur ki söz ağızdan çıkınca kadar senin esirindir ama ağzımdan çıktıktan sonra da artık sen onun esirisin. Ağzımızdan çıkmadığı sürece, kontrol ettiğimiz sürece o bizim esirimiz, kontrolümüz altında. Ama çıktıktan sonra artık ne kadar ...çevirmeye çalışalım, ağzımızdan çıkan bir sözü değiştirmek mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, insanın dili, ağzı o kadar çok önemlidir ki... ...insanoğlunun hem ibadeti, hem de isyanı, hem kulluk görevleri... ...hem de isyanla ilgili yaptığı her şey dili vasıtasıyla gerçekleşir. Onun için büyük günahları saydığımız zaman... Hemen her günahın ağzımızla işlendiğini görürüz. Nedir mesela günah zunu cebair dediğimiz büyük günahlar? Şöyle bir sorsak, içi içmek diyeceğiz. Nereyle? Ağzımızda. Domuz eti yemek haramdır. Ağzımızda başka yalan, gıybet, dedikodu, iftira, isyan, nankörlük her şey dille oluyor. Ağzımızdan çıkan her bir cümle ...bunların hepsini gerçekleştirmiş oluyor. Onun için bir insan... ...tabii ki... ...yalan yere yemin etmek... ...laf taşımak... ...insanları çekiştirmek... ...bunların detaylarına iniyor değiliz. Sadece... ...dilin nelere sebebiyet verdiğini görmeye çalışıyoruz. Dil... ...insanın hayatta işleyebileceği... ...bütün kötülüklerin kaynağı. Yani bir insan... Kolayına eline silah alıp da başka bir insanı öldürmez. Ancak ona şartlar hazırlanmışsa, zemin ona müsaitse bunu yapar. Başka kötülükleri de yine başka türlü yapar. Ama diliyle yapacağı kötülük hiç sınır tanımaz. İnsanı demir bir kafesin içerisine de koysanız, tüm vücudunu zincirlerle bağlasanız, kelepçeleseniz dili çalışır. Dilini durduramazsınız, onun için ağzından çıkabilecek her türlü kötülük de diliyle gerçekleşir, iyilikte. Dille gerçekleşebilecek iyiliklere geçmeden önce Lukman Hakim Hazretlerinden bir misalle paylaşalım. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Lukman Suresinde Hazreti Lukman diye bir bahsedilir. Hazreti Lukman'ın peygamber mi yoksa veli bizzat zat mı olduğu hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir ama bu ...büyük çoğunluğun görüşüne göre... ...hakim bizzattır peygamber değildir. Rivayete göre... ...zamanın... ...padişahı... ...Lukman Hazretlerinin... ...çok değerli bir şahsiyet olduğunu duyuyor, biliyor. Kendisini... ...bir gün huzura davet ediyor. Ve kendisinden... ...bir yemek hazırlamasını... ...ama en, etin en güzel... ...yeriyle yemek hazırlamasını istiyor... Etin en güzel yerini yiyelim dediğinde Hazreti Lokman'ın kendisine hayvanın dilini getirdiğini görüyor. Tabi padişah şaşırıyor. Bekliyor ki işte artık budur mu diyelim sırt kemiğini mi neresini getirecek? Dil gelince şaşırıyor. Diyor ki ya Lokman nedir bu hayvanın en güzel Efendim siz hayvanın en güzel yeri dediniz ben de size dilini getirdim çünkü hayvanın en güzelleri burası diyor. Tabi padişah şaşırıyor. Ertesi gün veya bir hafta sonra tekrar Hazreti Lokman'dan yemek hazırlamasını ama bu seferde etin en kötü yerini istiyor. Etin en kötü yerini istediğinde Hazreti Lokman tekrar dil getiriyor. Padişah yine şaşırıyor. Nedir diye diyor ki etin en güzel yeri de dili en kötü yeri de. Çünkü en güzellikler de Dille gerçekleşir. En kötü şeyler de dille gerçekleşir. Onun için bir insanın olgunluğu vardır. Hani 40 yaş olgunluk mertebesidir. Halim, selim, olgun insanlardan bahsederiz. İyi insan olmaktan bahsederiz. Nedir iyi insan olmak? İyi insanın ölçüsü dili kullanabilmektir. Çok zeki olabilir bir insan. IQ'su süper çıkmıştır beyin hızı son derece yüksek çalışıyordur. Çok iyi problem çözüyordur vesaire vesairedir adam. Bilgisayar gibi beyni vardır ama eğer o beyni kullanmasını bilmiyorsa o beynini diliyle uyumlu hale getirememişse bu insanın bilge olmasının, bilgin kişi olmasının, olgun kişi olmasının bir anlamı yok. Bir insanın olgunluğu diliyle bilinir. Eğer Olgun bir insansa dilini iyi kullanır, boş yere söz sarf etmez, insanları kıracak, dökecek, incitecek sözler sarf etmez, kendi aleyhine sözler sarf etmez. Yoksa olgun insan demek saçını fazla dökmüş insan ya da saçındaki beyaz sayısı artmış insan ya da nüfus cüzdanının kimlik çıkış tarihi eskimiş bir insan demek değildir. Olgun insan dilini iyi kullanan insan, ağzından çıkanı iyi kullanan insan demektir. Dil bu kadar önemlidir ki Allah Teala insanı en mükemmel şekilde yaratmış olan Allah vücut yapısı içerisinde de dile özel bir önem vermiş. Ne yapmış? Dilimizin etrafını tam 32 tane dişle ablukaya almış. Bir kale, kalenin içerisinde ablukada bu 32 diş adeta sakına ha, hani savaşlarda kalenin önemi vardı dışarıdan gelen saldırılara karşı ve içerideki olanlara karşı işte dilin etrafındaki o gördüğümüz dişlerin her biri birer sur gibi koruma alanıdır. Sadece bunlar mıdır? Hayır bunların dışında bir de Allah Teala dişlerin dışında bir de iki tane dudak vermiştir ki bunlarda insana yine, dilini dikkatli kullanabilmesi için ayrı birer bariyerdir. İkinci bir zırhtır. Dişlerinin dışında bir de dilin diller dudakların vasıtasıyla diline vehat kullan diye, boş yere harcama diye Allah Teala bunları bize vermiş. Değerli kardeşlerim, dedik ki her türlü kötülük dille gerçekleşiyor. Peki kötülükler gerçekleşiyor da, iyilikler nereyle? İyilikler de dille gerçekleşiyor. İnsan olarak Rabbimize hamd etmek üzere, kulluk görevini yerine getirmek üzere, yaptığımız pek çok ibadetin temeli dilimize bağlıdır. Mesela bir insan, diliyle ancak Allah-u Teala'yı tesbih eder. Bizi manevi derecelere yükseltecek olan, Tesbihatımız dille gerçekleşir. İnsanın yine her bir harfini okuduğunda on sevap verilecek olan Kur'an-ı Kerim'i de ancak diliyle telaffuz ettiği zaman okur. Dili olmasa bir insanın, telaffuz imkanı olmasa Kur'an-ı Kerim'i okuyamaz. Başka Esma'il Husna, Rabbimizin Esma'il Husna'sını, güzel isimlerini de biz dillerimizle yine söyleyerek tamamlamış oluruz. Başka bu mu? Bunun dışında bir insan Rabbine en yakın olduğu anlardan biri olan duası, niyazı yakarışı bir diliyle gerçekleşir. Dili olmadan belki kalbiyle yalvarır ama insanın Allah'a iltica ettiği, yalvardığı yönü dilidir. Diliyle Allah'tan isteklerini ister. Başka ne yapar dil? Dilin bir başka özelliği insanın yükümlü olduğu helal rızkını temin aracıdır dil. Allah Teala'nın kendisine lütfettiği her türlü helal rızkı, güzel nimetleri ancak dili vasıtasıyla tadar. Dili olduğu için bunu yer ve Rabbine de bunun karşılığında şükreder. Başka nedir? Dilin bir başka özelliği de dilin insanlara rahmet ve bereket kaynağı oluşudur. İnsanın dilinden çıkacak sözlere göre Allah Teala ya ona bereket verir ya da dilinin kötülüğüne göre de gazabına vesile olacak işleri yapar. Değerli kardeşlerim bunun dışında dilin iki daha önemli hususu var ki onlar da şudur emri bil maruf kaynağıdır. Hani buyurmuştu ki aleyhisselam efendimiz senin elinle bir insanın hidayete ermesi dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Tek bir insanın hidayetine vesile olmak bu kadar önemli. Peki insanların hidayetine neyle vesile olunur? Ancak dille vesile olunur. İnsanlara emr bil maruf, nehy anil müker yapmak, iyiyi, doğruyu, güzeli, faydalıyı Hayır hasenatı anlatmak dille mümkündür. Onun için dil emri bir maruf kaynağı olduğu için önemlidir ve sonuncu olarak da dilin en önemli başka hususu da dilin imanın ikrar noktası olduğudur. Hani bilirsiniz ki iman demek insanın kalbiyle Allah'ı ve Resulünü tasdik etmesi, iman etmesidir kalbiyle bir de diliyle ikrar etmesidir. Bir insan, ben kalbimle iman ediyorum dese, ama bu imanının gereğini diliyle yerine getirmese, insan 70 defada hacca gitse, ama diliyle söylemese, sabahlara kadar ibadet peşinde olduğunu sansa, ama diliyle iman ettiğini söylemese, insan kanını feda etse, ama diliyle iman ettiğini söylemese, o insan mümin olamaz. İnsanın mümin olmasının yolu diliyle de şehadet getirmesidir. Onun için dil her açıdan ve iman etme açısından değerli kardeşlerim en önemli unsurdur. Tabi onun içindir atalar demişler ki tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ve değerli kardeşlerim bir hadis-i şerifte Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor, bana iki şey söyle. Birincisi, beni kurtaracak tek bir şey söyle. Öyle bir şey söyle ki o şeyi yaparak kurtulayım. Bir bunu soruyor, bir de diyor ki ya Resulallah, kendimi kurtaracağım, sığınmam gereken bir şey söyle. Çok ilginç bir soru soruyor. Peygamberimizin cevabı da birinci soruya nasıl kurtulacağım sorusuna buyuruyor ki, kul Rabbiyallah اللّٰهُ Rabbim Allah de, sonra dost doğru ol. Sağa sola sapmadan, sağlam bir şekilde iman ettikten sonra, sıratı müstakim üzere ol. Biraz şöyle, biraz böyle. Hele biraz da şu demeden, dost doğru ol. Kurtuluşun yegane yolu bu. Kurtulmak için iman edip dost doğru olmak, Sığınmaya gelince de Efendimiz Aleyhisselam mübarek elleriyle dilini tutuyor ve buyuruyor ki buna sahip ol. Ne yap? Buna sahip ol, diline sahip ol. Onun için de bir başka hadis-i herifte Hazreti Muaz bin Cebel peygamberimize soru söylüyor. Ya Resulallah diyor biz ağzımızdan çıkan her şeyden de hesaba çekilecek miyiz? dediğinde buyuruyor ki peygamberimiz fekeletke ummüke annen yokluğuna yansın. Hani bir Arap beyi mi? Bu başka türlü de tercüme ediliyor. Annen seni kaybetsin gibi annen yokluğuna yansın. Ve buyuruyor ki Peygamberin peşinden çok ibretlik bir hadis-i şerif. insanoğlu sürünerek cehenneme ancak diliyle gider. Ve insanoğlu ...koşarak cennete ancak diliyle gider. Yani bir insan sürüne sürüne cehenneme gitmek zorunda kalmış ise... ...yüzüstü cehenneme atılmışsa... ...biresiniz ki o insan dünyada dilini iyi kullanamamıştır. Dilindeki aksaklıklardan, dilinden kaynaklanan problemlerden... ...dilinden kaynaklanan günahlarından dolayı ancak insan cehenneme gider... ...aynı şekilde bir insan cennete en güzel şekilde gönderiliyorsa, o insanda diliyle yaptığı ibadetlerden dolayı diye buydu Peygamberimiz. Değerli kardeşlerim, yine Lokman Hakim Hazretleri'nden bahsettik ki, bu konuda onun da güzel bir sözü var. Diyor ki Lokman Hazretleri, ben hayatımda hiçbir zaman sustuğum için pişman olmadım. Ama hayatımda çok defa konuştuğum için pişman oldum. Ve devamen buyuruyor ki, Söz, gümüş ise de altındır. Bunu atasözü diye söylüyorlar ama, Hazreti Lokman'ın sözü. Ben hayatımda sustuğum için hiç pişman olmadım, ama konuştuğum için çok pişman olduğum zamanlar oldu. Söz diyor, gümüş ise sükût etmekte altındır. Onun için insanın bin defa düşünüp bir defa konuşması gerekir diye boşuna söylenmemiştir. Yine Vehbi bin Münebbi Hazretleri de diyor ki: Hikmetin başı susmaktır. Yani insan konuşma ile susma arasında tercih yapması gerektiği zaman eğer konuştuğu cümlenin müsbet bir anlamı yok ise eğer konuştuğu kelime kendisinde ahirette yardımcı olacak fayda verecek bir şey değilse bir insanın hiçbir kelime bile konuşmasının bir anlamı yoktur onun içinde söz söz ola, söz ola kes, kese savaşı söz ola kestire başı bu söz ne zaman söylenmiş bir padişah zamanında. Değerli kardeşlerim, zamanında bir padişah varmış. Padişah bir gün rüya görmüş. Rüyadan kanter içinde uyanmış. Korkulu bir rüya. Rüyadan uyanır uyanmaz, hemen etrafındaki uşaklarla tabirci başını çağırttırmış. Tabirci başı huzura geldiğinde padişah anlatmıştı. Demiş ki ben bugün böyle böyle bir rüya gördüm. Tabi tabirci rüyayı dinledikten sonra biraz utanarak, sıkılarak, rengi atarak demiş ki padişahım bu rüya ölümünüzdür. Bu sizin öleceğinizin işareti. Bunun yorumu bu. Tabi padişah bu. Ölüm lafı insanın hiç kabullenebileceği bir şey. Padişah öleceksin lafı duyunca derhal ferman göndermiş derhal kellesi uçurala ve o rüyanın yorumu üzerine bu tabirci başının kellesi uçurulmuş. Tabi ardından başka bir tabirci daha gelmiş. Diğer tabirci de, de aynı şeyler gerçekleşmiş. Bunun üzerine tabi etrafındakiler şaşırıyorlar. Padişah yine tezbana başka bir tabirci bulun diyor. Arayarak taliyala memleketin uzak yerlerinde bir başka rüya tabir eden bir adam buluyorlar. Ona durumu anlatıyorlar. Adam da diyor ki tamam ama bak dikkat et. Diğerlerinin ikisinin de kellesi gitti. Razı mısın buna? Ona göre gel diyorlar. Hiç merak etmeyin diyor. Bu tabirci başı padişahın huzuruna geliyor. Padişah'tan aynı rüyayı dinledikten sonra bu da tabir ediyor. Diyor ki Haşmetlim çok güzel bir rüya görmüşsünüz. Bu rüyanın sonucuna göre siz çok uzun yaşayacaksınız. O kadar uzun yaşayacaksınız ki ailenizin tüm fertlerini öldüğünü göreceksiniz. Ve ondan sonra halen siz yaşayacaksınız. Yani o kadar aynı rüyayı öyle bir şekilde tabir ediyor ki aynı şekilde... Ailenin fertlerinden önce mi öleceksin sonra mı? Aynı rüyayı uzun yaşayacaksın diye değişik bir dille ifade ettiği için padişah bu adamı altın öldürdü. Bir kese altın veriyor ve diyor ki işte söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Onun için değerli kardeşlerim her doğru dedik her yerde anlatılmaz. Her doğru usulüne uygun şekilde anlatılır. Dili kullanırken ibadetle ilgili yönlerinden bahsettiğimiz kadar insani ilişkilerimizde de normal bireysel hayatımızda da dilimizden çıkanı iyi şekilde ölçüp tartıp biçip ona göre davranmak durumundayız. Başka bir misali de bitirip verip inşallah sohbetimizi noktalayalım. Değerli kardeşlerim, kimyayı saadette anlatıldığına göre zamanın birinde... Köle pazarında bir tane delil al. Elinde köle, köle satıyor. Tabii köle çok iyi bir köle. Bağıra çağıra insanlara diyor ki kölem var her yönü iyidir, iyidir ama bir tane kötülüğü var. Tabii bu köleyi herkes iyi has güzel yönlerini duyunca herkes yaklaşıyor ve sonra uzaklaşıyor. En sonunda birisi daha geliyor bu gelen kişi dinliyor. Neymiş bu köle? Diyor ki çok iyi hizmet eder. Temizliği çok iyidir. Hizmet, izzet ikramı yapar. Çarşı, pazar alışverişini yapar. Hayvanlara bakar. Her şeyi yapar. Her yönüyle mükemmel. Yalnızca bir tane eksisi var. Nedir o? Senede bir defa yalan söyler. Senede bir defa insanlar birbirine düşürür. Tabi yeni, yeni Mevla olan kişi de bu kadar güzel özellik olduktan sonra senede bir de varsın yalan söylesin diyor ve köleyi satın alıyor. Hakikaten de köle çok iyi bir şekilde hizmet ediyor. Tam bir yıl gecesi gündüz yok. Nedeni ise en iyi şekilde yapıyor. Ama bir yıl doldu mu yalan söyleyecek ya bu. Ne yapıyor? Köle o sahibinin hanımının yanına gidiyor. Diyor ki efendim, sultanım hiç size bu kötü haberi vermek istemezdim ama vermek zorundayım. Nedir? Biliyor musunuz? Efendimiz yani beyiniz, kocanız sizi boşayacak ve ile evlenecek. Tabi kadın boşanacak ve kendi üzerine cariye alınacak. Bu lafı duyunca çıldırıyor. Çıldırıyor. Kadın birden büyük bir üzüntüye garboluyor ki köle tekrar söz alıyor. Diyor ki efendim yalnız bunun kurtuluşu var. Eğer siz bana Efendimiz'in sakalından şu ciletle tek bir tane kopartıp gelirseniz ben o kıla düğüm atarım. Böylelikle de onu bu cariyeden soğuturum. Ve bunu çözmüş olurum diyor. Tabi kadın da bu lafı duyunca olur diyor. Akşam gideyim ciletle kocasından bir tane kıl alacak. Tabu bu fitne ya, yalan ya bu. Durmaz bir tane kadında, aynı zamanda kocaya da gidiyor. Kocaya da gidip diyor ki efendim size bir kötü haberim var. Haddim değil ama bunu arz etmek durumundayım. Nedir evladım söyle bakalım? Efendim diyor haber aldım ki eşiniz bu günlerde yeni bir bey peşine düşmüş, sizden kurtulmak istiyor. Onun içinde. Ee, ...bir çıkış yolu arıyor... ...bu durumdan o kadar bunalmış vaziyette ki... ...aldığım duyuma göre... ...bu akşam gelip sizi öldürecek... ...sizin boğazınızı kesecek... ...böyle bir planı var... ...böyle dediğinde tabi... ...koca da... ...köle çok memnun olduğu bir köle... ...şimdiye kadar iyiydi hizmeti... ...bir tane duyum almış... ...bu akşam beni öldürecek deyince... ...yatağına geçiyor... Uyumuyor, uyuma numarası yapıyor, bekliyor. Tam kadın elinde jiletle yatağa gelince, ha demek ki bu kölenin dediği doğru diyerek hazırlıklı o anda kalkıp kendisi kadını boğazlıyor ve kadını öldürüyor. Kadın o anda ölüyor. Ardından tabii ki kadının ailesi de kızlarının öldürüldüğünü duyunca onlar da durmuyor. Doğru gelip bu kocayı öldürüyorlar. Kim öldü? Bir kadın bir koca. Bitti mi? Hayır. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra da kadının erkeği ailesiyle erkeğin ailesi iki tane kabire birbiriyle savaşıyor. Niye savaşıyor? Tek bir tane adamın bir tane yalanı yüzünden. Onun için tek bir harf bile, tek bir cümle bile çok defa savaş başlatmıştır. Tek bir cümle bile her önemli ölçülerde barış sağlamıştır. Tek bir cümle insanın canı gölünden istiğfarda bulunması, kalpten tevhidi getirmesi, iman etmesi insanın kurtuluşudur. Ama tek bir anlık dalgınlığı, tek bir anlık isyanlığı bile Allah korusun insanın esferi safiline gitmesi için bir sebeptir. Onun için de İmam-ı Şafii Hazretlerine, bir gün soru soruyorlar. İmam-ı Şafi Hazretleri bu soruya cevap vermiyor. Şaşırıyorlar. Ya İmam ne oldu sana? Niye cevap vermiyorsun dediklerinde uzun süre bekleyince İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki Düşünüyorum. Size acaba cevap vermem mi daha hayırlı? Sükut etmem mi? İlmi bir meselede cevap verirken bile Acaba susmam mı daha hayırlı diye İmam-ı Hazretleri bunu düşünüyor ve yine son bir söz ki veli zatlardan birisi veli zatlardan birisi Halim Selim bizzat köşesinde ibadet ve zikir halinde sürekli insanların içerisine pek karışıp çok söz sarf ediyor değil. Tabii bunu görenler şaşırıyorlar. Gelip bir gün diyor ki efendim sizin nedir bu haliniz? Yani e, gördüğümüz kadarıyla hiç böyle söz sarf ediyor değilsiniz. Bu, kenarınızda tek başınıza duruyorsunuz. İnsanlarla konuşmuyorsunuz. Diyor ki ben dinleyince öğreniyorum. Susunca da selamet değil. Çünkü konuştuğun her bir cümle aleyhine delil olabilir. Ağzından çıkan tek bir cümle, boş bir cümle olabilir. Ondan dolayı hesaba çekilebilirsin. Onun için diyor ben, dinlediğim zaman öğreniyorum, sustuğum zamanlarda da kendimi selamete erdirmiş oluyorum. Ve son bir hadis-i şerifle de sohbetimizi kapatalım değerli kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, ''Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir fel hayran evli yasmud.'' Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, ya hayır söylesin ya da sussun. Bu hadis-i şerifte çok ibretlik bir hadis-i şerif, ikazlı bir hadis-i şerif. Çünkü ya hayır söyleyin ya susun demiyor Peygamberimiz. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa. Yani bunun mefhumu muhalifi de şudur ki Allah'a ahiret gününe iman eden ya hayır söyler ya da susar ama iman etmeyen tersini yapar. Bunu yapmayan demek tersini yapıyor anlamı çıkart. Onun için de Allah hepimizi ya hayır söyleyen ya da susan kullarından eylesin. Bizi dünyada ağzımızdan çıkacak tek bir cümleden dolayı hesaba çekmesin. Dilimizi rızasına uygun şekilde yaşamamızı kullanmamızı nasip eylesin. Dilimizde her türlü ibadetleri, zikirleri, kulluk görevini, emri bil maruf görevini yerine getirmemizi nasip eylesin. Bizleri her türlü yalandan, kötülükten, fenalıktan ve dilimizle vesaire azalarımızda meydana gelecek her türlü kötülüklerden, günahlardan korusun.